İnsanlar soğukta ve elektriksiz bir şekilde hayatlarına vardı, devam dametmeye çalışıyorlar. Yani şu an bu açıdan bir değişme yok, fakat biraz daha duyarlılık oluşmuş durumda. Ee, peki e, buradaki insanlar, e, şunlardan da şikayetçi. Hani e, bu insanlar evet e, bir süre süredir, e, grevdeler ve e, seslerinin hani e, duyulmadığına dikkat e, dikkate alınmadığından e, şikayetçiler biraz da buna ne demeliyiz? çok doğru bir tespit. Çünkü sıkıntı şu. Yani bu insanlar işte bugün eğer yanlış hatırlamıyorsam Anadolu konteyner kentteki yasak krizi 80. geleni olacak. Aynı zamanda elektriklerin hani o konteyner kentte olmaması 72 günü buluyor. E, fakat daha öncesinden elektriklerin kesik olduğu konteyner kent var. Mesela Kayaşehir bir konteyner kenti. Bu konteyner kenti Temmuz ayının ortalarından itibaren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 e, piknik tübünün patlaması yani ısınmak için e, aldıkları piknik tübünün patlaması nedeniyle yaralandı iki kişi. E, böyle vakalar e, görüyoruz. Yani dolayısıyla hani, e, oluşan kamuoyu keşke daha önceden oluşsaydı ve bir çözüm geliştirebilseydi. E, evet. Yani bu e, elektriklerin kesilmesiyle ortaya çıkan e, sorunlar Hani gün geçtikçe de artmakta işte hani ölüm ve yaralanmalar olsun, barınma sorunları, çocukların psikolojik e, travmalar hani geçirmekte, eğitimle ilgili sorunların artması yani bu e, elektrik kesintisi aslında beraberinde bir sürü sorunda da getiriyor. Doğru doğru evet yani sadece elektrik kesintisi yani sadece bir karanlık ortamda kalmak demek değil bütün e, yaşamı etkiliyor çünkü e, o durumda olan çocuklar ya da aile bireyleri yıkanamıyorlar, yıkanamayınca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 Eğitim senin de sıralarıyla beraber okulları almaya başladılar. Fakat bu sefer de dediğiniz gibi e, ayrımcı uygulamalar olduğu ile ilgili bize e, geri bildirimler oldu. Özellikle e, çok e, konteyner kentten çok kişinin gittiği okullarda öğrenciler için konteynerde kalan öğrenciler için ayrısızdan oluşturulması gibi bazı idarecilerin hepsini de e, söylemek yani haksızlık olacaktır. Bazı idarecilerin özellikle e, hakarete varan e, söylemlerde bulunduklarını e, bize belirttiler öğrenciler. Ee, evet aslında e, bir sürü hani sorundan bahsediyoruz işte çözülemediğinden bahsediyor bahsediyoruz. E, siz e, şu anda vandasınız ve e, önerileriniz neler olabilir hani neler yapılabilir neler yapabiliriz? Yani, şöyle bir durum var yani konteynırlarda kalan insanların <gülüyor> ciddi anlamda e, sıkıntıları. E,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 Valilik bizi buradan da çıkarsa biz ne yaparız diye ee, dert yanıyorlardı. Yani şöyle çözülebilir aslında çok zor bir sıkıntı değil. En azından geçici çözüm için e, van üzerinde şöyle bir şey yapılabilir. Bütün 3 konteyner kent e, fiziksel açıdan daha şartları uygun olan, elverişli olan Anadolu konteyner kente taşınabilir. E, ve elektrikleri verilerek sosyal alan merkezleri, yaşam alanları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 bir müzik arasına gideceğiz. Ee, ama gitmeden önce son e, söylemek istedikleriniz var mı? Çünkü programın kalan en kısmında Emre Hanım'la birlikte olacağız. Şöyle bir şey e, belirtmek istiyorum. Hani bir duyarlık oluşmuş durumda. Farklı kesimlerden. E, Umarız bu çözüme katkı sağlar. <gülüyor> Belirttiğimiz şekilde en azından bu insanların daha fazla mağdur olmaması için geçici çözümler bulunabilir. Kalıcı çözüm <gülüyor> e, bulunana kadar. Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız i̇yi, iyi, iyi, iyi. için. Teşekkürler. Şimdi bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra Emre Hanım'la birlikte olacağız. Yapraklarını dökmeye çok hevesli bir ağaç gibi ağladın hazır değilsin yazar Sen yalan söyledin bana. Düğmlerini çözemedim diye çok üzüldüm. Sen de bunu görüp yatağa gömüldün.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 Koşar yaz geçer bir şekilde Çok su içip az konuşan Güzel kız gibi şehirde Az işe yapmış o güzel filmde Yan rolleri hep yıktın bana Yan rolleri hep yıktın bana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 Şimdi de ikinci yılında e, Van'ın durumu ile ilgili bir değerlendirme yapılması ihtiyacını duyduk. Çünkü orada yaptığımız gözlemler ve değerlendirmeler e, yapılan birçok çalışmaya rağmen e, bazı sorunların hala ilk günkü gibi yaşandığını gösteriyor. Bunu tekrar görünür kılmak ve özellikle de e, çocukların yaşadıkları sorunları gündeme taşıyabilmek için bir raporlama çalışması yaptık. E, rapor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 Yetkililere ve devlete olan e, güvenin sar, e, sarsılması yani bu bence çok önemli. Yani hmm. e, siz e, başınıza bir şey geldiği zaman evet işte devlete başvuracaksınız ama onlara da güveniniz kalmadığı zaman e, ne yapacaksınız yani? Hmm. Bu çok vahim. Ee, yani aslında ilk önce e, deprem durumuna müdahale ile ilgili galiba bütün... E,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 ...stres bozuklukları gösterdiğini görüyoruz. Uykusuzluk, gece bağırmaları, hırçınlık e, ki yani travma öyle bir şeydir ki... ...travmayla başa çıkma konusunda güçlendirilmezse birey bu yaşamı boyunca ona eşlik eder... ...ve yaşamanın çeşitli yerlerinde çok farklı e, sonuçlara neden olur. Yani mutlaka iki yıl geçmiş olsa bile yine de bir şey yapılması gerekiyor...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 Bir de mesela konteyner kentlerdeki güvenlik sorunu veya işte yalnız yaşayan kadınların çok daha huzursuz ve güvensiz hissettiklerine dair geri bildirimler aldık. İşte yalnız yaşayan bir kadının konteynerin camının taşlandığını yani böyle şeylerle de savaşmak durumunda kalıyor. Bir de tabii resmi bir araştırma sonucu değil ama yaptığımız görüşmelerde...